Mm-hmm. Dakikalar! Hazırlayan ve sunan Mehmet Can! You swear a hundred times Come again Gel Gel Ne olursan ol yine gel Kafir, putperest Mecusi olsan da yine gel Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da Yine gel Efendim, Orta Çağ'da İslam dünyasında 10 milyon mevcutlu dev kütüphaneler bulunduğunu, İslam dünyasının 10. yüzyılda hem derlemelerin zenginliği hem de kütüphanecilik yöntemleri bakımından Avrupa kütüphaneciliğinden 200-300 yıl ileride olduğunu, aynı Orta Çağ Avrupası kütüphanelerinde kitapların raflara zincirlerle bağlandığını ve okuyucu kitap okumak istediği zaman bu kitabın rahleye zincirlerle bağlanarak verildiğini, daha da ileri gidilerek kitapların demir parmaklıklar arasında okutulduğunu duymuş muydunuz? Efendim merhaba. Hayırlı akşamlar ya da diğer ifade şekliyle akşamı şerifleriniz hayır olsun ya da akşam üstünüz hayır olsun nasıl kabul ederseniz artık merhaba. Bugün özel nostalji günümüz galiba arkadaşlar. Değerli dinleyiciler 17 Haziran 97 salı günü itibariyle saatlerimiz 17.27'yi gösteriyor. ...ve gerçekten bir gün ayrılamam derken... ...kavuşmak hayal oldu diye bir şarkı sözü vardır ya... ...işte tekrar sizlere kavuşuyoruz... ...inanın kavuşabilmenin hayal olduğu günlerin ardından... ...şükürler olsun anımıza, günümüze, saatimize ki tekrar... ...merhaba diyebiliyoruz sizlere... ...sevgili dinleyiciler görüşmeyeli, hasbi halletmeyeli... ...konuşmayalı, dertleşmeyeli... ...nasılsınız efendim... ...ehlen ve sehlen... ...merhaba. Sevgili dostlar... Şükredecek o kadar çok değerimiz, şükretmemizi sağlayacak o kadar çok nimetimiz var ki... ...başta sağlığımız, ardından dostlarımız, ardından cümlemiz, cemaatimiz, inançlı arkadaşlarımız. O yüzden bir kez daha elhamdülillah. Ve İstanbul Merkezli yayınına İstanbul ve çevresine, Anadolu ve Anadolu'luya... Yurt içindeki en ücra köyünden, yurt dışındaki en uzak gurbetçi yuvalarına kadar gerçeğin sesine haykıran ve Allah nasip ettiği müddetçe, gür sesini güçlendirerek duyuracak olan Efen Bandar'ın yüz Radyo Marmara'dan, yaşı genç, gönlü genç, gönlü şen tüm dinleyenlerimizin mesaj, duygu, hiciv, nükte dolu programı canlı dakikalardan son kez merhaba ve sözün hası, sözün en güzeli Allah'ın selamı, Allah'ın kelamı. Kabul buyurun efendim. Selamünaleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu! Değerli dinleyiciler, bugün yine yaklaşık bir buçuk saat boyunca sizlerle konuşalım, sizlerle dertleşelim, sizlerle hasbihal edelim, sizlerle tanış olalım. Zaten kaç gündür görüşemedik, hasret doluyuz, biraz böyle telefonlaşalım. Birkaç gündür İstanbul yaz sıcağına esir oldu, nem'e esir oldu. Siz de acaba o esirlik içerisinde misiniz, yoksa... Marmara'nın serinliğinde, Marmara'nın sıcağında sıcağın üzerine sıcak demeyelim. Marmara'nın ferahlatıcılığında sizler nasılsınız diye şöyle bir konuşalım. Bu arada e, Anadolu'da yeni istasyonların yer istasyonlarının da e, ne dedim ben öyle biraz e, sekti orada. E, tekrar ediyorum. Bu arada Anadolu'da bazı yerel istasyonların da devreye giriyor olduğunu ve girmiş olduğunu geçtiğimiz 4-5 gün içerisinde görüyor ve memnun oluyor durumdayız. Bu yüzden her birinize ilginizden, alakanızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şu sunuyoruz bu sevgili dinleyiciler. İlginizle, sevginizle, talebinizle gerçeğin güçlü genç sesi Radyo Marmara Allah nasip ettiği müddetçe dünyanın her bir köşesine ulaşmaya devam edecek. Ama lütfen aynı ilginizi, aynı dualarınızı esirgemeyin efendim. Allah razı olsun. Senin gibi böyle baba bir tolmağı isterle, Mehmet Akman gibi baba bir tolmağı isterle çalışırsak bize de sekmek yakışırmış. <gülüyor> Gerçek mi? Yoksa e, nükte mi bu? Hı? Gerçek, Peki. Sevgili dinleyiciler, bugün sevgili Mehmet Akman'la birlikte da de değerli gönül kardeşimizin ismi Gıyas Etin Yiğiter ve yaklaşık dört gün boyunca yine canlı dakikaların sekreterye sorumlusu yerifat ifade şeklinde onların halk ve ilişkiler sorumlusu da diyorlar bugünlerde. Hı hı. Halkla ilişkiler sorumlusu da kıyas ettiğini yeter. Bir buçuk saat boyunca sizlerle telefonlaşacağız ve... ...ve dört güzel kardeşimizle, dört gönlü güzel kardeşimizle... ...telefon bağlantısı kurmaya çalışacağız. İnşallah bizleri evinizden, işyerinizden, dört bir köşeden, bucaktan, ne bileyim her yerden, telefonun olabildiği, ulaşabildiğiniz her bir köşeden arayacaksınız. Bizleri yalnız bırakmayacaksınız. Yine sizlere suallerimiz olacak ve bu sualler, İslam kültürü sualleri, İslam tarihi sualleri, genel kültür, aktüel, magazin, siyasi sualler. Hatta bazen spor sualleri olabilir. Di, di diyorum çünkü bugün hiçbiri değil. Bugün radyomuzla alakalı... Radyomuzun yeni yayın döneminden bu yana devreye giren programlarıyla alakalı sorular soracağız size. Ve sizler zaten radyoyu direkt olarak takip eden özellikle dinleyicilerimiz var ki onlar rahatlıkla cevaplayacaklar. Bunları rahatlıkla e, cevaplayıp bizleri arayabileceksiniz. Ve telefonlarımız önce İstanbul için telefon numaramız 614 25 43 614 25 43 Türkiye geneli 0212 615 54 58 ve yurt dışı telefon numaramızda 0212 545 49 78 ve fax numaramız 581 56 38. Müzik Gün Terazisi. Sevgili canlı dakikalar dostları Gün Terazisi'nde tarihimize şöyle bir bakıyoruz da 16'sına ayın ve e, hayır 17'sine ayın ve hemen Yıldırım Beyazıt'ın tahta çıkışını 1389 itibariyle Yıldırım Beyazıt'ın tahta çıkışını görüyoruz. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması yine bir 17 Haziran tabii ki 1826 1389 Yıldırım'ın Beyazıt'ın tahta çıkışı ile 17 Haziran. Ve Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşu 1839-17 Haziran sevgili dinleyiciler. Ve 1579 yılı, biraz da dışarıdan... İngiliz denizci ve kaşif Francis Drake, Golden Hind isimli yelkenli gemisiyle Magellan Boğazı'nı batı yönünde geçiyor ve kuzeye çıkarak bugünkü Kaliforniya kıyılarına ulaşıyor. San Francisco Körfezi'ne demirliyor ve yöreye New Albion adı veriliyor. Eski takvimlerde, eski kuşaklarda Güney Rüzgarları diye tabir edilen bir rüzgar vardır ve 17 Haziran'a tekabül eder bu rüzgarlar. Ve sevgili dostlar ve şüphesiz hemen sualimizle devam edelim istiyoruz ilk telefon bağlantımız için. Radyomuzda sabahları sehergah, evet sehergah isimli güzel programı yapan değerli programcımızın ismini biliyor musunuz? Radyomuzda sabahları sehergah isimli program yapan değerli programcımız kimdir diyoruz ve programımıza Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. güzel mektup, grup Osmanlıların yetimleri. Bakalım neler yazıyorlar. Efendim programınızı zaman zaman diliyoruz. İçinde yer alan köşeler özellikle program içinde yer alan köşeleri e, çok dikkat çekici ve e, eğitici buluyoruz demişler. Hedefimiz de buydu zaten. Ümmühan Şen, bütün Karadenizliler, Bursalılar ve bütün alemi İslam'a armağan ediyoruz diyorlardı. Selamlarla Osmanlı yetimleri grubunun mektubuydu. Hemen ardından Abdülhamit Erdoğan, sevgili Can abi, bu size yazdığım ilk faksım. E, Programımızı yaklaşık bir seneden beri dinliyorum. Allah'ın izniyle bundan sonra da programınıza katılacağım diyor. E, gerçekten beğenerek dinliyoruz Radyo Marmara'yı. Bunu Bursa, Kemal Paşa Matip Lisesi öğrenci ve mezunlarına, Marmara FM çalışan ve dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Olur mu diyorlardı? Olmaz mı? Başımızın gözümüzün üzerinde. Ve hemen ardından uzunca bir faks var. Bu faksın sahipleri Üsküdarlılar diye geliyor. Hasan Ali, Ömer, Murat, Mehmet, Caner ve Kadir. Kardeşler, canlar... İsiyatınızı sonuna kadar paylaşıyoruz. ideallerinizi de sonuna kadar paylaşıyoruz. Ama radyo mikrofonunda söylenebilecek şeyler olduğu gibi söylenemeyecek şeyler de var. Hele hele bugünlerde. Her zaman, her zaman yanınızdayız. Ama geri geldiğinde daha net konuşabilmek mümeliyle. Hemen ardından bir başka güzel faksla devam edelim. Hala Özen, Feriköy'den yazıyorlardı. Evet, iki cihan güneşi buyuruyorlar ki. Ademoğlunun üç dostu vardır. Biri cana çıkıncaya kadar onun ardından gelir. İkincisi mezara girinceye kadar takip eder. Üçüncüsü ise yeniden diriltilerek Allah'ın huzuruna varıncaya kadar yanında olur. Ölünceye kadar yanında kalan dostu malıdır. Mezara girinceye kadar olan dostu eşidir. Yenini dirilterek Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar yanından ayrılmayan dostu da amelidir buyuruluyor iki cihan güneşi tarafından Havva Özem sıradaki eseri Marmara çalışanlarına, annesi teyzesi abisi eşi, çocuklarına, kardeşlerine eşine biricik olduğuna ve bütün dinleyicilerimize armağan ediyorlardı bu arada bugün telefon bağlantılarımızda sevgili dinleyiciler ve Kurayla ile bir isime inşallah sevgili Eşref son albümünü takdim edeceğiz Hasret güllerini takdim edeceğiz Ertuğrul Ergiş'i anne diyor fevkalade bir güzel eser İnşallah şu anda dinliyordur Defa Partisi İlk Teşkilatı'nda uzun yıllar hakikaten cansiperane bir şekilde mücadele eden ve şu günlerde biraz belki çalışmaları rolantiye alan ama gönlümüzde her zamanki sevgisini arttırarak devam eden sevgili Osman Topal abimize ve eşine ve ailesine hürmetle sevgiyle ve saygıyla derman ediyoruz. Allah, Anne. Allah. Evet, sevgili dostlar, saatlerimiz 17:38 ve anne dedi Ertuğrul ve er Hemen ardından telefon bağlantımızın işareti geliyor. Aslında o kadar çok konuşacak şey hasretle yorulduğumuz için belki de biriken onca mesajın ardından var ki konuşulacak o kadar çok şey var ki. Peki, telefonumuzu alalım. Peki Akman, Alo. Alo. Selamünaleyküm. Efendim, selam ve rahmetullah. Nasılsınız Mehmet Hamdolsun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Allah iyilikler versin. Kiminle tekelüm durumundayız? Sevda yedi, Sevda yedi kardeş. Çok iyi evet. kadın yedi kardeşmişsiniz Sevda hanım. Benim Hakikaten yedi kardeş. Beyiniz yedi evet. kardeş. Peki ee, nerelerden arıyoruz bakalım? Koca Mustafa Paşa'dan. Koca Mustafa Paşa'dan evet. arıyoruz. Biz daha evvel telefonu açmıştık, değil mi sizinle? Evet telefonlaştık ve Hı -hı. radyoya da Gelmişsiniz Gelmiştiniz yani. beyinizle evet. birlikte. Evet, Nasıllar evet. iyiler mi kendileri? İyiler selamları var. Aleyküm selam yanınızda var mı şu anda? Şu anda işteler. İşteler evet, gayet tabii. Telefon da edemedim dinlesin beni. Eyvah peki dinlemiyor mudur şu anda? Şu anda eğer depodalarsa dinleyemiyordur. Zor, biraz zor. <gülüyor> evet biraz zor. Dükkanda ise belki. Belki inşallah Peki. dinliyordur. Sizin sağlığınız keyfiniz yerinde. Siz... İyiyiz sağ olun. Siz olsun, çok teşekkür ederiz. İşte konuşuyoruz. <gülüyor> Ay, Dünya evet. mücadelesi bitmiyor malum. <gülüyor> ee, sizlerle böyle hasbihal edip konuşup tanışıp görüşüp daha iyi oluyoruz. Tabii. Evet. Hı -hı. Kaç günden beri uğraşıyoruz. Hı -hı. En sonunda çıkartabildik elhamdülillah. En sonunda. Hangi günden bu yana program yapamıyoruz arkadaşlar? Cumadan bu yana Cuma, değil mi? Cuma bir de pazartesi. Cuma ve pazartesi evet. yapamadık. Evet. Ee, cumartesi, pazarı zaten öyleydi. Evet. Ee, dört günlük bir şaka makara evet. vermiş olduk istemeden. Evet. Gerçekten ee, çok hı -hı. üzüldük. Neden yapamadın yani? Evet bu daha çok benden kaynaklanıyordu. İnşallah atlattık daha iyi. Ee, i̇nşallah. inşallah. Peki biz mutlaka ayet ya da hadis mahalleri alıyoruz efendim. Bence hadis mahalleri. Lütfen buyurun. söyleyeceğim. Lütfen buyurun. Yemezmin'in miracıdır. Tebkala. Evet. Sevda Hanım sabahları dinleyebiliyor musunuz bilmiyorum ama sehergah diye bir sabah kuşağı evet. programı var. Güzel Mustafa bir program. Mustafa Demirci. Evet onu e, biz istiyoruz ki yani Hı. birazcık daha Uzaksınlar. geç olsa daha iyi olur. Öyle mi? Çünkü yani Kaç gibi sabah 7'de dinleyemiyoruz doğrusu. Kaç gibi mesela? Kaç gibi? Vallahi e, 12'de falan olsa. Ha yani gündüz öğlen kastediyorsunuz. Gündüz olsa daha iyi olur. Hmm. Çok memnun oluruz. Anladım. Ee, tabii bu şekilde sualleri sormamızın hedeflerinden biri de bu. Acaba dinleyicimiz programdan memnun e, dinliyorum, mu? Bazen memnun dinliyorum bazen dinliyorum. Özellikle eşim e, sabah yedide gidiyor e, işe. Doğru. O Doğru. zaman arabada dinliyor. Bana akşam geliyor anlatıyor. Akşam ee, anlatıyor. <gülüyor> bazen ben de dinliyorum. Peki efendim. Ee, hangi güzel eseri kime armağan edeceksiniz? Ben grup Genç'ten Yeni Kasetinden Hı -hı. bir eser istiyorum. Hay hay. Ee, şu anda yanında bulan ablam Emine Cana, yengelerime, e, Rize'de olan ablama, bütün Müslümanlara, özellikle size Çok ve e, Marmarame mahallesine. Hı -hı. Aramanızı evet, Aramanızı diyorum bizlere bizlere katıldığınız için teşekkür ediyoruz tekrar. Ee, beyefendiye evet. de selamlarımızı iletin lütfen. Aleyküm Bizden selam. her zaman bekliyoruz. İlla bir şeylerle bir şekilde vesile olup e, tanışmak görüşmek değil. Başımızın evet. üzerinde yerimiz var. Yeriniz var. Çok teşekkürler. Davalar Selam söyleyiniz efendim. Aleykümselam. Selamünaleyküm selam. Aleyküm, hayırlı Aleyküm akşamlar. Selam, Sevgili dostlar saatlerimiz 17.42 oldu bile, Avusturya'ya geçiyoruz, Hatice Başer kardeşimizin faksıyla devam ediyoruz. Efendim annem babam, Viyaradan Zafer ve Rahim ablam, Almanya'dan Fatma akıldız, Avusturya'dan Fatma adak, Zilha Yılmaz, Zeynep Emine, Hatice Çetin Kaya, Veliha, Hüzünseli, Ayşegül, Gıyasettin Şahin, Can abim size ve Marmara'nın tüm rumuzlarına, e, Murat Başer'i de unutmuyorum abimi diyor Hatice Başer'den. Ve hemen ardından bir güzel faks daha okuyalım. Bu da Eyüp Lisesi 10 J sınıfı öğrencilerinden en Al Albayrak'tan geliyor sevgili dinleyiciler. Marmara FM ee, radyosuna ilk defa zannediyorum yeni katılan bir dinleyici Nisanım ve devam ediyor. Diyor ki, efendim önce annem Mihriban Albayrak için ve dört kardeşlerden Allah razı olsun Marmara FM dinleyicilerinden bir dua istiyorum. E, bu dayım Faruk Keleş ve yengeme hitaptır diyor. İlk güzel eser ayrıca Sultan Spor'dan herkese özellikle Güle Bey'a da selamlarımızla, sevgilerimizle armağan ediyoruz diyorlardı. Dominik Hava Yolları'nda Dominik Hava Yolları'nda. Dominik Cumhuriyeti diye bir e, e, cumhuriyet var arkadaşlar. İşte aynı cumhuriyette sarhoşlar uçaktan atılmışlar. Feridunlar atılmış mı uçaktan. Atılmalı mı? Ferin haber atılmalı. Evet, Dominik Cumhuriyeti'nde tatil yapan iki İngiliz kadın sarhoş olarak binlikleri uçakta olay çıkartınca polis tarafından gözaltına alınmışlar. Evet, uçak haval e, havalanmadan yolcular dışarı atılmış. Aslında program başlamadan program dışındaki herkes dışarı atılmalı sayın Akma. Ne dersiniz?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 Evet bu teklifimi Kale aldığınız için teşekkür ediyorum size. Nureşan sevgi ve Betül Arabacı e, kardeşlerimize özellikle buradan e, saygılarımızı ve teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunalım. Kendilerini ve nazik cestlerinden dolayı sevgili Eşref Ziya'nın hasret gülleri albümleri değerli iki kardeşimizden geliyordu. Bütün kardeşlerimize dua ile birlikte takdim edilecekti. Bugünün tarihli kardeşimize de, bugünün canlı dakikalar dinleyicisine de çam sakısı çoban armağanı inşallah iyi bir hatıra olur. Selfiklim'in Mert Gençleri. Nerede o eski mertler? Pek güzel bir eser. Efendim meslektaşlarım olan aynı zamanda grubumuzun değerli üyeleri Esra Sevde Yasemin, grup arkadaşlarım Hacer, Biricik Hafız hocamın anlaşamadığımız Arapça talebelerine, Fikri soy Hafıza Mücahidiler ve bütün Müslümanları alman ediyoruz diyorlar. Bu güzel eserin ismi nedir değerli arkadaşlar? Coşku, evet. Yüreklere yürüdük albümünden, grup genç, yeni çalışmalarından seslendiriyorlar. Ve Coşku diyorlar. Dergah ve biz Sonra yeni bir bahar gelecek olmasa, bugün solan çiçeklere duyduğumuz üzüntü ebedi bir yasa dönüşürdü. Çiçekler bir tarafa. Kaybettiğimiz o kadar çok şey var ki bin bahar gelse geri dönmezler. İnsan nedir sorusuna cevap verirken duyulan tereddüt... ...kaybedilenlerin çokluğundandır. Nedir insan? Ezbere bir takım kelimeleri sayarak... ...onların sığlığında ezilip kalmış... ...manaları ortaya dökmeye uğraşmak... ...boşuna ol. Açın tarihin tozlu sayfalarını. Orada insan örneklerini göreceksiniz. Etrafınıza bakındığınızda... ...kolay kola rastlayamayacağınız insan örneklerini göreceksiniz. Niçin yaşadıklarını bilen insanlarımızın son bölüğünü... ...Çanakkale'de bıraktık biz. Onlar insandı. Sırası geldi, ölmeyi bildiler. Şimdi... ...Fatih İstanbul surlarına dayandığında... Ayasofya'da kurtarıcı meleği bekleyen Bizanslılar gibi oturmuşuz Bir kahraman bekliyoruz köşede Nerede Kahve köşelerinde Üniversite bahçelerinde Parklarda Her yerde hasıl kendimize sorarsak Çok ciddi meseleleri tartıştığımız Keyif mekanlarında Ama Hakikat bizden insan olmaması bekliyor çünkü insan olunamadan anne olunamıyor. İnsan olunamadan baba olunamıyor. Kahraman olunamıyor. Biz başta zaman olmak üzere kahkahadan gözyaşına kadar her şeyi israf ediyoruz. Sonra vicdanımız yolunu şaşırıyor. Çok defa düştüğümüz zavallı hallerde kendimize değil <gülüyor> zalime acıyoruz. Halbuki Bel bağladıklarımızın hiçbirisi bizimle mezara gelmeyecek. Bizimle mezara gelecek olan doğrularımız, yanlışlarımız. Bizi doğruları ancak sevgililerimiz sürükler. Peki ya kimdir sevgili? Sevgili olabilmeyi becerebildiği müddetçe hocamız, annemiz, babamız, gönüldaşımız... İnsan en çok kendisini kandırır, kendisine yalan söyler. Kendimizi kandırmama cesaretini ve asaletini gösterdiğimizde, gerçek sevgililer tevessüm ederek çıkacaklar karşımıza. İnsanlar çıkacaklar o zaman. Bir daha insan olduğumuza şükredeceğiz o zaman. Üç mevsim sonra yeni bir bahar gelecek olmasa, ...bugün solan çiçeklere duyduğumuz üzüntü ebedi bir yasa dönüşürdü. İnsan cennette sevdiğiyle beraberdir. Sevgilerini bu dünyayla sınırlayanlar... ...özlediğimiz insanlar değildir. Ve... ...anne, baba, kahraman beklemeye de gerek yok. Çünkü... ...ne için yaşadığımızı bilip içimize sindirdiğimizde... Anne biziz, baba biziz, kahraman biziz, işte o zaman beklenen de biziz. <Gülüyor> Evet sevgili dostlar saatimiz 17.53 oldu. belgah ve biz geride kaldı. Ya da sonsuzlar biraz daha. ismine ne derseniz. İkinci telefon bağlantımız için ikinci sualimize devam edelim Sayın Akman. Ne diyorsunuz? Olur diyorsunuz. Çok uyumlu bir ton maister. Efendim, radyomuzda Cuma günleri Şifa tefsiri isimli güzel programı yapan değerli programcı büyüğümüzün ismi. Tekrar ediyoruz. Radyomuzda Cuma günleri Şifa tefsiri programını yapan değerli programcımız kimdir? Sizi bekliyoruz. Bir güzel mesajla ya da meşansla devam edelim. Burada bucaktan bir mesaj gelmiş. İmatip Lisesi'nden İslam Güneşi grubundan Emine Gök, Belia Kanık ve Hanife Şengül olarak yazıyoruz Özlemet abi. Sıradaki eser özellikle Hilal Elmal'a, Zeynep Fatma Güler kardeşlerimize, İsyanlı Sükut'un İslam muhariflerinin tüm üyelerine, Kızıl Erslanlar Nebihar Viyana'dan Zafer ve ailesine, 9 bir 6 A sınıfı öğretmenlerini öğrencilerine ve 6 A sınıfında bütün Müslümanlara armağan ediyoruz diyorlardı. Can arkadaşımız, çok sevdiğimiz arkadaşımız Ümhan Gence diyorlar. Dönem 6 A öğrencilerine, özür dilerim tekrar ettim. Bediya Kana ve Hanife Şengül'e tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Kendilerine armağan ediyoruz. İsyanlı Sükürt'ten e, Grup Hen'de geçiyoruz. Çünkü Eyüp Sultan Motif Lisesi öğrencileri Handan Gezer, Esma Özbek, Nurten Kartal ve Tuğba Kösece yazıyorlar. Canlımet abi merhaba, bir güzel eser istiham ediyoruz. Hay hay, size Marmara Fim ailesine, candan sevdiğimiz ailelerimize, sonra... ...Armaranın tüm çalışanlarına, Gül Gazeli Sefat, Mustafa Başdurk abimize... ...Hibabet-ül Azade, Kefser Irmakları... ...ve Hafıza Mücahideleri armağan ediyoruz, diyorlardı... ...aynı canlardan geliyordu. <gülüyor> Can dostumuz Cenab'imizle selamün aleyküm ve rahmetullah... ...ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bu ne güzel kelam, yaşasın İslam! İki haftadır radyomuzdan ayrı kalmanın bizlere verdiği üzüntüyü kelimelerle anlatsak inanın mümkün değil çok şükür. E, radyomuzu bugünlük e, dinleyebileceğiz. Tekrar konuşup e, tekrar gerçekten görüşebilmek oldukça zor. E, güzel İstanbul'umuzun e, şimdiden gözümüzde tüttüğünü de ifade edelim. En yakın zamanda kavuşabilmek gayreti ve duasıyla diyor kardeşlerimiz selamlar gönderiyoruz. dinliyorlarsa. Canabimiz size, hizmetlerini eksik etmeyen radyomuz çalışanlarına, canımız analarımız, babalarımız, abimiz Salim Tali, Hafız Tevfik Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki belletmenlere, tüm Orta 3 öğrencilerine, kendilerini unutmadığımız can dostlara ve bütün Müslümanlara diyorlardı. Selma Tali, Barbaros Demircan ve Özlem Tali. Selamlarla, saygılarla efendim. <gülüyor> ve Halime Er kardeşimizin bir mektubu var elimizde. Efendim, Mehmet abi, selamun aleyküm ve rahmetullah. 22 Haziran'dan sonra özellikle dualarınızla daha iyi olacağız inşallah diyor. Sınavları kastediyor kardeşim. Öyese bu hafta pazar günü sınavları var. Allah muvaffak etsin. Dualarınızı bekliyoruz. Evet, e... Canlı katılmak senin de hakkın demiştim. Mehmet abi bir canlı yayında diyor. Hani İstiklal Marşım Tırak olan şiirde o bana biraz acayip kamçı vurdu diyor. Ve <gülüyor> Devam ediyor. Kardeşimiz yeni programlardan memnun olduğunu beyan ediyor. Marmar FM çalışanları Ömer abilerine, büyük bir kitleye seslendiğini inandığımız bildiğimiz sokak kendilerini bir türlü inanmayan gececilerimiz Sayın Can abi Mustafa Demirci abilerimize ve Can annem babam, ablam, usturacılar kardeşime... Mehtap Babacan'a, tüm usturacılara, Adem Mermerkay'a, Ahmet Ercan, Erdal Türkmen, Ahmet Keskin ve Hasan Kaçan'a, Rabia'ya, Nurdan Duvan'a armağan ediyorum diyor. Halim Er kardeşimizin de mektubunu bir çırpıda size aktarmış olduk. Bir son faks daha okuyacağız hemen ardından. İkinci güzel eserimizi, hayır üçüncü güzel eserimizi dinleyeceğiz. Rumuz küçük dayı diye geliyor Sefa Köyden ve bakalım neler yazıyor. Sevgili Mehmet abi ben bu sene Allah nasip ederse motive gideceğim. Ne güzel küçük dayı. Çok fevkalade bu, bu eseri özellikle anneciğime, babacığıma, abime ve ablamlara çok sevdiğim yeğenlerim Kevser, Esla, Büşra, Rümeysam, Sümeyra, Yunus Emre, arkadaşlarım Gökhan, Ömer ve Musa'ya özellikle Marmara'da çalışan çok değerli abilerimize armağan ediyoruz diyorlardı. Grup Kadelen geliyor değerli dinleyiciler, bu güzel eserin güftesi Bestami Yazgan'a ait, Beste Grup Kadelen İstanbul hasret ediyor, hasret çekenler için. Sultan erken kalkıp maiyetiyle at meydanına varıp Ayasofya'nın karşısında saf tutup ahaliye nida etti ki Ey ahali! Bilesiniz ki bu dinç sabah ve hür doğan namdellallar memleket ahvalini halka ilan etmek için hazineden külli akça alırmış. Benden dahi çeyiz tedarikimi talebe ediler. Bununla ticareti dalmışlar. ''Virmeyince kadın halime bakma, bacınıza hücumi'' derler. ''Bu edepsizlerin hakkından gelmek boynumun borcu olsun.'' ''İşte ezar Muhammed'i okunuyor.'' ''Haydi devlet-i âli Osmaniyem, ileri!'' Lakin, Hansı Sultan'ın ardınca tek az durup, hatta evvelki hafta Yoluk Erez ve Tunalı Yıldırım nam iki sadık veziri, geçeneğin gizlice saraydan çıkıp, Aheste Mesut Paşa'nın konağına kaçmayla, bir elinde bayrak, bir elinde Musaf-ı Şerif kala kaldı. Ol günden beri Yaluk Erez, Aheste Mesut Paşa ve kasketli Bülent ile bir olup, asker kederiyle paşa kapısını basıp, Necmüddin Paşa'nın elinden zorla sadaret mührünü almak istediler. Ama, kendi askerleri yetmeyip akça ile yahut vezirlik vaadiyle Tansu Sultan'ın maiyetinden Adem toplama kilesine müracaat olunur. Padişah, Sultan Süleyman Han hazretleri dahi Necmettin Paşa'dan yüz çevirip Beethoven nam kafirle medeniyet taliminden vakit oldukça sadaret muhrünü almanın fırsatını kollar. Ma Mamafi. fi! Ma, ma fi. Necmettin Paşa'ya galebe çalmak pek de kolay olmayıp Paşa zinhar gaflete düşmez, abdestsiz yere basmaz. En nereye gitse gah medrese talebeleri etrafına sead dolunur, gah reaya halka olup kendisinin yeniçerilerden muhafaza edirler. Bey derd mihnet çekme dergahında ey mesut yürü! Arz kıl bilmezse halin Hazreti Sultan eğer! Ertesi gün, bir nice yüz bin medrese talebesi yine alt meydanına gelip, Sibyan mektepleri bes seneden ziyade olmaya, medreselere dahil olmaya, deyi nümayiş yapınca, Necmüttin Paşa'nın yüzüne renk gelip, medreselere dahilecek hangi zındıksa, veri gelsun endamını görelim! deyecek, çek, Etrafta kimesine kalmayıp ahiste Mesut Paşa dahi ürküp erenler. Bizim kastımız medreseye olmayıp muradımız budur ki. İrtica elden gidiyor. Anı kurtaralım diyeriz deyip harp tedarikin görmeye devam eyledi. <gülüyor> Canım, niye kızılın? Gurabahane-i laklahan başlığı altında bir köşe yazısı gönderilmiş. Ne kadar da çok günümüzün e, konumunu, anını, heyecanını ve bir o kadar da haksızlıklarını yansıtıyordu. Saatlerimiz 18.05 oldu değerli Marmar Efendiler. Telefon bağlantımızın ikincisi hazır. Sayın Akman, biz hazırız efendim. Alo. Alo. Efendim, selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kiminle görüşüyoruz efendim? Hatice Betek, Fransa, Kılmaz Fransız'dan arıyorum. Fransadan arıyorsunuz. Evet. Hatice Hanım, nasılsınız? Elhamdülillah, siz de nasılsınız? Hamdolsun, çok teşekkür ederim. Ee, sizi çok bekletti mi arkadaşlar telefonda? <gülüyor> olsun, aramadım. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Ee, ne kadar zamandır Marmar Efendi diyorsunuz Fransa'da? Ee, bir senedir dinliyorum. Bir yıl? Evet. İlk defa mı katılıyorsunuz peki? İlk defa katılıyorum. Ne güzel. Ee, ne kadar zamandır oradayız? Ee, 12 senedir. 12 yıl? Evet, 12 yıldır. Bayağı olmuş. Peki aslen nereliyiz? Ee, Karaman'dır. Karaman. Konya Karaman. Konya Karaman. Evet. Konyalısınız. Ee, Karaman'ın içinde oturuyoruz. Karaman'ın içinden oturuyorsunuz. Evet. Anladım. Ee, Marmara Efendim nasıl tanıştınız Hatice Hanım? Ee, sana kantin taktırdık e, bu kanalını seyretmek için. Ondan sonra için. sizin yayınlarınızı duyduk. O zamanlar beri dinliyorum. Peki bir şey soracağım. Hatırlıyor Duyacağım. musunuz bilmiyorum ama e, ilk ne dinlediniz Marmara de Marmar Efendim dedi? Sizi Marmara Efendim'e bir anlamda e, bağladı. Hiç hatırlamıyorum şu Hiç an. Hiç hatırlamıyorsunuz, evet. canınız Bütün programları seviyorum zaten. Bütün programlar. Evet. Ailecek mi dinliyorsunuz? Ee, daha çok ben dinliyorum. Daha çok siz dinliyorsunuz evet. evde. Olsun bir kişi de olsa bize yetiyor zaten. Yok benim de burada bulunduğu zaman dinliyor, bulunmadığımı ben dinliyorum sürekli. Gayet tabii yani her kişilerin bir e, meşguliyetleri var, dışarıda evet. bir meşguliyetleri var. Helal rızık temin etmek gibi çok asli bir görev bu. Allah muvaffak etsin. Amin. Ne işle meşguller beyefendiler? Çalışmıyor, hiç kazası yaptı, çalışmıyor. Öyle mi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Peki, e, biz ayet ve hadis mealiyle başlayalım dilerseniz. E, hadis okuyacağım kısa kısa iki tane olabilir olur, mi? Olur, olur. Çok güzel olur istedik. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. İlminden faydalanılan bir alim bin abitten daha hayırlıdır. İkincisi. İkincisi, iman yetmiş küsur şubedir. Hayata imandan bir şubedir. Fevkalade, radyomuzda yapılan bir program var, değerli bir program, Cuma günleri ismi şifa tefsiri bu programın kim yapıyor diye sormuştuk. Mahmut Toptaş. Değerli hocamız, büyüğümüz arkadaşlarla birlikte geldi. Size hangi eseri dinletelim Hatice Hanım? Ben Hilmi Şahbalı'dan tamam, gelirim ana. Tamam, hay hay. Kime? Antalya'da kardeşim ve ailesine, Hollanda'da kardeşim ve ailesine, Karaman'da annem, babam yine kardeşim ve ailesine. Ve bütün Müslümanlara ve de Marmara çalışanlarına. Çok teşekkür ederiz. Fransa'ya selamlar gönderiyoruz. Orada Marmara'yı dinleyen bütün kardeşlerimize selamlar gönderiyoruz. Her evet. zaman bekliyoruz efendim. İnşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selamun, selamun, Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm, selamun Ve selam ve rahmetullah. Sevgili dinleyiciler bizler devam edelim. Grup Libabetül Mutabide'nin güzel faksıyla. Sevgili Mehmet abi bu kadar e, seyahatten sonra nihayet sizlere faks yazacak fırsat bulabildik. Bunun için gerçekten çok mutluyuz. Sıradaki çalışmayı karneleri dört gözle. Ünlem işareti var orada. Bekleyen bütün öğrenci arkadaşlarımıza armağan ediyoruz diyor Libabetül Mutabide. Grup Hurilein'den e Rukiye Öz. Edirne'den yazıyor Rukiye. Trakya Üniversitesi'nden. Şuna iyi biriniz ki bir zalime karşı hakkı haykırmak, kişinin ölümünü yaklaştırmayacağı gibi... Rızkına da engel olmaz. Kulla rızkı arasında bir perde vardır. Kul sabrederse rızkı ona arar ve bulur. Acele edip o perdeyi yırtsa bile daha fazlasını elde edemez. Rukiye kardeşimiz Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın güzel sözünün hemen ardından Grup Hurilayn, Mevlude, Müberra ve Seher Yeli Rumuzuna, ev arkadaşlarına ve bütün Marmara dostlarına armağan ediyordu. Edirne'ye selamlarla. Evet sevgili dinleyiciler, Fercan Dugunso'yu yazan değerli kardeşimize buradan selamlar gönderelim ve aleyküm selam ve rahmetullah selamlarını alalım. Arkadaşım Yasemin ne diyor Arife'ye, Elif Kara, yeğenin Betül, kardeşim Ferit ve fon müziğini duyduğu zaman abla bak var var efendim diyen kardeşim Mete Han'a ediyorum diyor. Kardeşimizin de sevgiyle saygıyla gözlerinden öpüyoruz. Bu arada... Ee, hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama benim e, dün dikkatimi çekti bu e, reklam, daha doğrusu bu ilan sevgili dinleyiciler. Bu ilan tuzak bir ilan. Evet, Türkiye'de e, belirli kanuni e, işlerinizi duyurmak için ilanları kullanabildiğiniz gibi maalesef ki ve maalesef üçkağıtçılık ve kanunsuzluk adına da ilanları, gazeteleri, parayı ver, e, verdiğiniz, ödediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Örneğin, Allah aşkına böyle bir e, ilan olabilir mi? Sayın Akman. Dikkat buyurun! Acele sanatçı olabilecek, sesi güzel olanlar aranıyor, yetiştirilir! <gülüyor> Hocam, nedir bu? Acele sanatçı olabilecek, sesi... <gülüyor> Tabi telefon numarasını vermeyeceğim ama acele sanatçı olabilecek, sesi güzel olanlar aranıyor, yetiştirilir ilanı olsa olsa bir batakane ilanıdır sevgili dinleyiciler! Allah muhafaza! 500 evlerden Rubeysa Aykul, Ulve Yılmaz, Zeli Ataşçı, Seher ve Güner Aykul, Tuğba Koç, Seli ve bütün Müslümanları armağan ediyorlardı. Fatih Çarşamba'dan Mustafa Küs Bafralı demişler, bir güzel eser, annem, ailem, Erdal, Serdar, Tokur, Usta Ahmet, Kartal, Marmara çalışanları için, Mahmut Yağmur, ablaları Meryem, Emine için, servisçi İbrahim ağabeyi bütün İslam alemin ediyor. Kevser Tatlıcısı Süleyman Bilgi. Süleyman Bey görüşememişiz, notunuzu aldım. Çok teşekkür ediyorum, selamlarla. Bayram Paşa'dan Ömer Baran, annesi, babası, ablası, Tevhid Kur'an kursu arkadaşları, hocaları, özellikle Hakan Kurçan arkadaşına, Koca Mustafa Paşa'dan Hakan Kurçan da kardeşlerine, Güneşli Tevhid Kur'an kursundaki hocalı ve arkadaşlarına, Hurdacılar Kralı İsmail Çavuş, ailesi, abisi, işçileri, Sofrular Kasabası sakinleri için Uğur Erkan Ahmet, Haşmet, Hayati ve Baba Nisani'ye armağan ediyoruz diyorlar. Sevgili dinleyiciler, belki gelir imanayı ve... ilmi Şahbalı'yı seslendiriyor. Bu arada sevgili Savaş Aydın inşallah dinliyordur Trabzon'dan. Kendisine de armağan ediyoruz, ailesine de. Demleyin kekik çayın, beni de unutmayın! Kekik... Ferman padişahın! Hz. Ebu Bekir Müslüman olunca Allah Celle Celaluhu rızası ve peygamberimizle olan aşkından dolayı 80 bin altını fakirlere sadaka vermişti. Bunun 40 bin altınını gizli 40 binini de aşikare dağıtmıştı. Daha sonra eski mutaf yani keçi kılından dokunmuş elbise bir elbise eline geçti. Bunun üzerine giydi. Namazları evinde kılmaya başladı. Böylece üç gün dışarı çıkmayarak mescide gidemedi. Dördüncü gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra ashab-ı kirama dönerek buyurdular ki Ebu Bekir Sıddık üç gündür mescide gelmiyor. Acaba hasta mıdır? Gidip hatırını soralım. O sırada Cebrail aleyhisselam siyah bir mutaf giymiş vaziyette geri verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselamı görünce renkleri değişti ve şöyle sual etti. Ey Cebrail bu ne haldir? Bu sual üzerine Hazreti Cebrail Ya Resulallah gökteki bütün melekler böyle giydiler dedi. Bu sefer Hazreti Peygamber sordu. Neden bu şekilde giydiler? Cebrail cevap verdi. Ya Resulallah Hazreti Ebubekir, Bekir, Hak rızası ve sevgisi uğruna 80 bin altın sadaka verdi. Hiç giyeceği kalmadığı için üç gündür mescide gelemedi. Hakti Teala ve Celle Hazretleri size selam edip Hazreti Ebubekir'e bir elbise gönderilmesine emir buyurdu. Bu cevaptan sonra Hazreti Kainat Efendimiz asabına şöyle buyurdu. Kinde fazla bir elbise varsa versin. ...Hak Teala ona çokça sevap verip, Firdevs cennetinde bana komşu yapacaktır. Ashab-ı kiramın hiçbirisinin fazla elbiseleri yoktu. Sonunda bir sahabi, başka birisinin bir elbisesini bulup, Hazreti Ebu Bekir'i gönderdi. Hazreti Ebubekir Bekir'e Sıdık radıyallahu anh o elbise giyip, Resulullah'ın huzuruyla şereflenmek için yola çıktı. Fakat Hazreti Ebu Bekir huzura daha varmadan... Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Hazretlerine gelerek, ''Ya Resulallah, Hak Teala selam edip Ebu Bekir'i karşılamanızı emir buyurdu.'' dedi. Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir'i karşılamaya çıktı ve gelince musafa yani tokalaştı. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram da musafa edip duada bulundular. Allah onlardan razı olsun ve biz aciz günahkar kullarını ...o çok sevdiklerine bağışlasın inşallah. kokusunu alamazlar. Halbuki cennetin kokusu 500 senelik yoldan alınır. Bunlar çimriler, iyiliği başa kakanlar, devamlı içki içenler ve ana babasına asi gelen Değerli dostlar tekrar merhaba efendim saatlerimiz 18.31 ve bir hadisi şerif mealiyle açtık programımızın bu turunu uzunca bir reklam kuşağının hemen altından. ilk iki telefon bağlantımızı nihayet arttırmıştık. Üçüncü telefon bağlantımız için üçüncü sualimize gelince radyomuzda pazar günleri Beyazay programını yapan değerli programcılarımızdan birinin ismini söylerseniz şayet üçüncü telefon bağlantımızda inşallah konuğumuz siz olacaksınız. Radyomuzda pazar günleri Beyaz Ay programını yapan değerli programcılarımızdan birinin ismini biliyorsanız şayet şu andan itibaren radyonuzu arayabilirsiniz. Müzik ve bu arada Payas'tan, Hatay Payas'tan sevgili Ramazan Öksüze ve selam ve saygılarımızı gönderelim değerli kardeşimize. Canlı Hümet abi günün yorgunluğunu canlı dakikalar programıyla atıyoruz diyor. Çok sevindim. Ben de öyle olsun istemiştim zaten. Tüm Hataylılar, arkadaşlarımız, abilerimize, İlhami Babam Gül, Abdullah Gündüz, Halit Yeşilmen'e ve Mehmet Çola, Marmara FM çalışanlarını armağan ediyoruz diyorlardı. Selam ve sevgiyle birlikte 5. esere tekabül eden faksılarında. Esenler Yüzyıldan Hatice Konuk yazıyor. Samimi Radyo'nun içten çalışanlarına ve radyonun farkını fark eden tüm gönül dostlarına... ...Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm Selam. Ben Hatice Konuk kardeşiniz. E Programlarınızı arada sırada da olsa katılmaya çalışıyorum ve Ömer Karanoğlu'ndan bir eser istiyorum. Ailem, arkadaşlarım Handan Dilek, Ülkü Ferah ve Cuma günü Kültür Merkezi'nde tanıştığımız... ...Sibel Çiğdem Çakmak ve Küçük Furkan armağan ediyorum diyor Hatice Konuk kardeşimiz de. Hemen ardından yine bir güzel faksımız var. Ölümün küçük kardeşi olan uyku, beyin başta olmak üzere yorulan bütün organlarımız için bir dinlenme ve kendini yenileme molasıdır. Ancak bu mola gereğinden fazla uzun tutulursa, beyin başta olmak üzere bütün organlar tembelleşmeye ve uykunun kendisi artık yorucu olmaya başlayacaktır. Bu da bizi yıpratacaktır. Hüsnü kardeşimiz yazıyorsa sağ olsun Cenab-ıekrem aleykümselamün ve rahmetullah ve aleykümselam Hüsnü Selim Değerli ağabeylerim size ekibinize Hatice Başer, Nazmi Aynur Havva teyzeler, Tarih Kardeşler, Sabır Çiçeği Dört Kardeşler, Esra Şeyma Balcı, Manolya Siyah Güler, Mehtap Babacan, Darül Erkam, Furkan Yolcuları, Hümeyre Aksoy, Mehlika Zafer ve o mukaddes ruhu taşıyanlar, yumuhatipliler, bütün gönül dostlarına, küçük mücahitlere, mücahidelere, yüzbaşı oldu kardeşler, Gül Gazeli, Hatice Acar ve Ümmühan Çetin Çetin Kardeşlere bir darman ediyoruz diyorlar. Son faksımız bu turumuzla alakalı Cennet Çiçeklerinden geliyor. Can Mehmet abi, biz Cennet Çiçekleri olarak özür diliyoruz. Biraz ara vermiş olduk ister istemez. Sıradaki keser ilk önce size, ailelerimize, bütün Marmara Efem dostlarına, Bilal İstanbul'ya ve bütün Marmara Efem'in çalışanlarına armağan ediyoruz diyorlardı. Ömer Karaoğlu geliyor, sözle beslese kendisine ait bir güzel eserde Hasbihane diyor Ömer Karaoğlu. Ömer <Gülüyor> Karaoğlu Başkalarını ıslah etmek için önce kendinizi ıslah etmenize icap eder diyor Hazreti Ömer ve fevkalade güzel bir ifade. Saatlerimiz 18.38 Ömer Karaoğlu güzel eseriyle programımıza iştirak etti. Bu arada sevgiyle kalın kendinize iyi bakın sevgi her şeydir. Teşekkür ederim. Efendim ilk fax e, bağlantımızın ilk sorusu diyor kardeşlerimiz. Mesleği radyoculuk olduğundan beri yani yaklaşık 4 yıldır dondurma yemediğini soğuk su içmediğini üstüne üstüne kendine iyi baktığını iddia eden başarılı sunucu mübarek abimiz kimdir? <gülüyor> ben tanımıyorum. Geçmiş olsun Mehmet abi. Teşekkür ederiz. Birincik analarımıza, geçmiş olsun dediklerimize, abimize, bakan Şınasa, yerine nefes aldığımız bakan Şınasa selamlar gönderelim değerli bakanımıza. Nurettin Bey'e, Zübeyde Hanım'a, muhabbeti yarının tüm üyelerini armağan ediyoruz diyorlar. Ömer Yıldız, Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız Profesör Doktor Necbetin Erbakan Beyefendi'ye ve onunla mücadele edenlere diyor. Garip bir asker rumuzuyla birlikte yine e, aynı insanlara hitaben bir güzel eser talep ediliyor. Hemen ardından Konya Meram'dan Betül Yerlikaya, arkadaşları Esra Şuheda, Esra ve Grup Vahdet üyelerine, Bengüsü, Tuğba Zahide ve Sümeye Korkmaz, Tuğba Gül, Ebru Sefa, Derya Ateş, Beyzanur, Hülya Havva, Yüce ve Marmara'nın bütün dinleyicileri, çalışanları için telefon bağlantımızı hemen alalım dilerseniz Sayın Akman. Alo. Alo. Efendim. Selamun Aleyküm. selam ve rahmetullah. Kiminle görüşüyoruz efendim? Çorumsuz Oradan Ömer Faruk Ayruf. Ömer Faruk nereden arıyordun? Çorumsuz Çorum Sungurlu'dan arıyorsun. Evet. Ömerciğim nasılsın? İyi siz o. olsun. Teşekkür ederim. Eee öğrenciyiz galiba seninle. Evet. değil mi? Değil evet. Cuma günü okulları kapatıyoruz. Evet. Neler düşünüyorsun? Dersleri çok iyiydi. İyiydi. Dersler mi iyi geçti? Ne yapıyorsun Sungurlu'da? Yaz tatillerini nasıl geçer Ömerciğim? Suriye, Ankara'da, Ankara'ya falan gider. Öyle mi? Büyükler mi var Ankara'da? Evet. Peki, akrabalar hemen hemen orada. Bütün akrabalar orada. Peki canım kardeşim, sen e, düz lise mi okuyorsun Ömer? Hayır, imanat lisesi, orta üç. Orta üçte okuyorsun, evet. nasıl karne durumları, vaziyetleri? Çok iyi. Çok iyi, kırık mırık yok. Yok. Yok, heyecan çok ama. Evet. Çok feci bir heyecan var ya, nedir bu böyle? Peki ne kadar zamandır Marmara efendi dinliyorsun? Yok, bir yıl. Bir yıl. Evet. İlk defa katılıyorsun. Evet. Arkadaşların da, sınıftaki arkadaşlarını Marmar efendi dinler mi Ömer? Bazıları dinliyorlar. Bazıları dinliyorlar, o da yeter zaten bize. Peki, seni daha fazla heyecanlandırmayalım, üzmeyelim. Ayet ya da hadis mealiyle başlayalım Ömerciğim. Hazır şerif. Hadi bakalım. Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir. Öyleyse, kiminle arkadaşlık yaptığınızda dikkat edin. Gayet güzel. Çorum Gürlüden Ömer kardeşimiz... Cevaplıyoruz sualimizi. Pazar günleri Beyaz Ay programını yapan değerli programcılarımızdan birinin ismini söyler misin Ömer? Şahin, Lale. Şahin Lale ya da sevgili Cengiz Sekmen Herkesine de saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz sevgilerimizle birlikte Peki Ömercüm hangi eser kime? Osman Yenerda'dan Gülgazeli Gülgazeli kime? Bugün Marmar camiasına ve bütün sevgilerime Arma ediyoruz. Evet. Biz de Sungurlu'ya, Çorum'a selamlar gönderiyoruz aleyküm. ve hayırlı bir yaz tatili dileğiyle. Selamlar aleyküm ve rahmetullah aleyküm. Sağ Grup Azade, Rabia, Cidem, Saadet, Ayfer ve Fatma. Can Mehmet abi ikinci mektubumuz birincisini dinleyemedik diyorlardı bir güzel eser istiyoruz. Özellikle size ve ekibinize Marmara Çalışan ve dinleyenlerine tüm ümuhatepliler, bütün grupları rumuzlara, şahıslara armağan ediyoruz diyorlardı. Doğu Beyazıt Yumatip Lisesi'nden tüm Marmara FM'e selamlarla. Bizden de Doğu Beyazıt'ta ve Doğu Beyazıt'ta Marmara Efem dinleyen tüm kardeşlerimize sevgi ve saygıyla. İnegöl Mezit Köyünden Hediye Hanım, sıradaki eseri kardeşi Hava Müzeyen Ergün Bigalı kardeşlerine, sonra filici Cihazı Yanan ve yapmasını istediğimiz Gültekin abimize, Allah Allah, bizim bu vericiler de bayağı enteresan değil mi Sayın Akman? İkide bir yanıp duruyorlar, hele sıcaklarda kavruluyorlar. Ateşli vericiler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, İnegöl Mezitköy'ünden Hediye Hanım'a ve oradaki tüm dinleyicilerimize de selamlar. Bu arada bir kelmes anonsu var değerli dostlar. Efendim, bütün İstanbul halkı bu kelmesimize davetli. Yer, Metro Tanıtım İstasyonu Taksim. Tarih 20, 21, 22, 23 Haziran 1997. Düzenleyen Gülistan Kız Öğrenci Yurdu. Unutmamak lazım. gelmesler sizlerle güzelleşiyor. Sevgili dostlar bu arada son telefon bağlantımız için son sualimize geldi. Sıra radyomuzda çarşamba günleri... Dönüşümlü olarak İlk Bahar programını yapan değerli programcımızın ismini biliyor musunuz radyomuzda Çarşamba günleri Dönüşümlü program İlk Baharı yapan değerli programcımız kimdir biliyorsanız şu anda itibaren radyonuzu arayabilirsiniz. Çağlayan ben sevgili kardeşimiz dostumuz Erkan yazıyor Ela Selamünaleyküm Mehmet kardeş nasılsın Hamdolsun Erkan'cığım sen nasılsın Allah helikler versin E biz de iyi olmaya gayret ediyoruz diyor bir güzel eser istiham ediyorum. Osmanlı ailesine, şu an Kastamonu'nda görev yapan Osman ve ailesine, benim Funko'ta çalışan bütün kardeşleri armağan ediyorum ve bütün Müslümanlara diyorlardı. Konya Meram'dan Filiz Taştekin, Tokat Sile'deki ailesi, annesi, babası Emel, Mehmet Ali ve kardeşi Ömer'e armağan ederken, İrfan Deniz, Kazı Osman Paşa'dan, çok sevdiği annesi ve babası, kardeşleri Ahmet Bayram abisi, muhabbeti yaran ve İsmi Paşa Megre ve üyelerine, e üyelerine imza çalışanlarına ve bütün Müslümanlara diyorlardı. Bu şekilde süslüyorlardı güzel fakslarını. Üstünlüğün derecesini bilsinler diye başkalarının sözünü kesen cahilliğin mertebesini tanıtmış olur diyor Sadi Gülistan. Ve kararsızlar grubu, Tüyün ailesi Esra Cebeci, Huriye Apaydın, Raza, Marmara Gençliği, Hafıza Kardeşler, Hilal Başak Kardeşler, Kanatsız Kelebek Şehit Pınarı Özel Öncü İlkokuluna eman ediyoruz diyorlardı ve bizler sizi Osman da ile boş başa bırakıyoruz. Gül Gazeri diyor bu arada ilkbaharı kim yapıyor Sayın Akman? Biz biliyoruz, sizi bekliyoruz. İki cihan güneş efendimiz Hz. Ali radıyallahu anh'a şöyle dediler. Ey Ali, yüreksiz olanın üç alameti vardır. Bir, korkak olur. iki kalbi katı olur. Ve üç, her şeyden şüphelenip endişeli olur. Sevgili dostlar saatlerimiz 18.48 Resulullah'ın gösterdiği ışıkta onun aydınlığında ilerleyebilenleri ne mutlu. Sefaköy'den 8 kardeşlere şükranlarımızı sunalım. Özellikle çok seven bu eseri ablamıza muhabbeti yaran Aynur Teyze, Fatih İncesi, Kızıl Aslanlar, Asmalılı Gülpembe, Ayşe Özyatacı, Küçük Çekmece Milli Gençlik Vakfı hanımlar komisyonundaki arkadaşlarımız Saime, Fatma Filiz, Feyza ve faksımıza çeken Halit abiye, Asuman Aysala, son olarak Marmara'nın çok değerli çalışanlarını Armağan ediyoruz diyorlar. Nebi Hasretumuzu ya da daha doğrusu grubuyla geliyor bir güzel faksla. Hava verimizde Mürvet, Esra, Kübra, Şeyma, Feyza ve Hamza e, birlikte gönderiyorlar ve en güzel eseri talep ediyorlar. Zaten bütün eserlerimiz güzel. bizde güzel olmayan yok. Telefon bağlantımız var ve hemen alo diyoruz şimdi. Alo. Alo. Efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizler de iyice. Allah iyilik versin. Kiminle görüşüyoruz? Ben İhvan'ın Müslümin'den Dilek Saygı. Dilek Saygı kardeşim Müsle. Evet. Nereden arıyoruz Dilek? Esenlerden. Esenlerden arıyoruz. Ne kadar güzel. Bu İhvan-ı bir hayli büyük bir grup değil mi? Bilmiyorum herhalde. <gülüyor> ha, herhalde diyorsunuz Yabancı mısınız grubunuza yoksa? Yok. Değilsiniz evet. ve 14 kişi çok fazla değil diyorsunuz öyle mi? E, bütün Müslümanlar bu gruba giriyor zaten. Hı hı. Değil mi? Evet. Peki ne kadar zamandır Marmar Efendi dinliyorsunuz? Sen sene oldu herhalde. Bir, Bir yıl? Hı hı. Yok iki sene. İki yıl? Hı hı. Peki. ilk defa mı telefonlaşıyoruz? İlk defa. İlk defa. Daha <gülüyor> haber uğraştık mı telefon düşsün diye? Uğraştım aslında ama. Çıkmıyor. Çıkmıyordu, bugün kısmetmiş. Evet. Peki, biz mutlaka ayet ya da hadis müali alıyoruz biliyorsunuz. Evet. Buyurun lütfen. Bir hadis-i şerif aktaracaktım. Buyurun lütfen. Her kim ezan okunduğu vakit konuşursa, o kimse imansız gitmesinden korkulur. Evet. Ee, bir sorumuz vardı Dilek Hanım, radyomuzda, çarşamba günleri ilk bir harf programını kim yapıyordu? Abdülbaki Kemal Tebrik ederim sizi. Bir, iki, üç ve dört, bir numara söyleyin lütfen. Üç dediniz, biraz hep üç denir zaten ve hangi güzel eseri kime armağan edeceksin? Ömer Çelik'ten Devran, Devran. bu eser öncelikle Nazmiye teyzeye, Sütü abime, Ömer Çelik abiye, İfam'ın ismini yiyelerine, Zeynep Yüce, Melek, Fevza, Asiye, Ayşe, Nurdan, Duman, Mevser, Karaca, Fatih'in ilçesi, Güllere Uygun ve Tüm Semalemiz. Tek. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu arada grup kerser ırmaklarından Tuğba Koş ve Asiye Makineci kardeşlerimize de şükranlarımızı sunalım. Mehmet abi nihayet bitti sözcüğünü telaffuz etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sınavlar bitti. Kardeşlerimiz bu arada radyolarını da siyaret etmişlerdi bugün. E, bu arada göndermiş olduğumuz faksımızı dinleyemiyoruz. Kader utansın diyor kardeşlerimiz. Varsak utansın tabi. Matematik öğretmenimiz. Efendim e, okulun son haftası bile bizi sınavsız bırakmayan matematik öğretmenimiz Mustafa Demirci'ye, sizlere, Malcolm X'lere tabi isim benzerliği bu. Anahut kızlarına, hüzün çiçeği, Bilal İstanbul'u, Şehadet Kervanı, Hasret Gülleri'ne diyordu. Tuğba ve Asiye kardeşlerimizin de faksını size aktarmış olduk. Saatlerimiz 18.51 oldu. Fondano Merçeli'yi dinlemeye başladık sizlerle. Teknik masada sevgili Mehmet Akman, sekreterde sevgili Gazettin Yiğiter vardı. Ben deniz program yapımcı ve sunucunuz Mehmetcan her birinize saygı ve sevgilerimi gönderirken... Ken diyor ve ber, nefesleniyoruz şöyle ama burada ilk konuğumuz telefon bağlantımızda bugün koca Mustafa Paşa'dan Sevda Hanım'dı. İkinci konuğumuz Fransa'dan Hatice Hanım, üçüncü konuğumuz Çorum Sunguru'dan Ömer Bey, sevgili Ömer. Ve senlerden Dilek Hanım'dı dördüncü konuğumuz. Dilek Hanım üç numara dediler tabii bilmiyorlardı. Numaralar değiştirilmiş olduğunu bilmiyorlardı. Ve kendi isimlerinin üç numaranın karşısında yazan isim olduğunu da farkına değillerdi. Telegramı tebrik ediyoruz. Sevgili Eşref Ziya'nın Hasret Gülleri albümünü kazanmış oldular. Kapı gibi bir albüm şu an elimizde. İnşallah yarında, bir başka günde değişik hediyelerle huzurlarınızda olmaya çalışacağız. Sürçül isen mutlaka teyilemişizdir. Mevla Adanaf, sizlerden özür diliyoruz. Hayırlı bir akşam, hayırlı bir gece, hayırlı bir ömür diliyoruz efendim. Selamlar aleyküm ve rahmetullah. Canlı dakikalar!